Mesela Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Subhan-ı Kerim ve diye hakkı mağredet ey marud Allah seni hakkıyla bilemedik diyor. Bahis'te geliyoruz Sübhane ve Azimüşhane diyor. Cüneyt diyor, leysi cübbet-i sivallah cümrün gayrı yok diyor. Yani onların kapları dardır. Kap dağılınca hemen taşlar fazlası koydur içerisine. Resul-i Ekrem ne mütenahidir. Deryadır ne kadar oraya tecelli olsa doymaz. Taş yani Onun için hakkı bilmekteki idrakin acı hakkı bilinmektir. Çünkü bildiğimiz, bizim aklımıza verilen, aklı verilen şeydir ki ondan bile anlaşılmaz. Yancır aklıma at bazı bir şeyleri kavrayabilir, esrarı. İşte onun için Kur'an-ı Kerim'e kılırsa ayat-ı var işte, dağ nasıl kaldırılmış, nere nasıl halkı olmuş, sema nasıl yüceltilmiş, arz nasıl düşenmiş, ben böyle. Bu işte aklı, aklı maaşa idare ediyor. O da Adama at gibi o, suyun kanağına götürür denizin kenarına kadar ileri almaz. Ondan sonra gemi lazım. Atla beraber gemiyi bilmek lazımdır. Sonra kalmadı. Sonra balıklar demişler ki büyük balığa yahu deniz varmış demişler, bu deniz neredir demişler. Büyük balık demiş küçük balıklara, denizden harç yere çıkarsak oradan deniz görebiliriz demiş. İçine görülmez demiş.